48 Levh-i Mahfuz ve Ümmü'l-Kitab Allame Ahmet bin Süleyman bin Kemalpaşa'nın rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn levh Mahfuz ve Ümmü'l-Kitab ismindeki risalesiyle Muhammed Akkermani'nin İhtiyarı Cüz'i risalesi ve Ebu Suud efendi'nin Kaza Kader Risalesi 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han rahmetullahi aleyh, zamanında 1264 senesinde bir arada bir kitap halinde Türkçe olarak İstanbul'da basılmıştır. Üçünü de sadeleştirerek yazmayı uygun gördük. Ra'd suresindeki Allahü Teala Dilediğini siler, dilediğini değiştirmez. Ümmül kitap ondadır. Meâlindeki ayet-i kerime de i, -i mahfus bildirilmektedir. Ümmi kitap ezeli olan kelamı ilahinin ismidir. Melekler bunu anlayamaz. Zamanlı değildir. Yani burada zaman yazılı değildir. Allahü Teâlâ'dan başka kimse bilmez. Hiç yok olmaz. Levhi mahfuzda ise değişiklik olur. Bunu melekler görür. İnsanın işine göre ömrü ve rızkı değişir. İyiler kötü, kötüler iyi olarak değiştirilebilir. Böylece birine ölümüne yakın iyi işler yaptırıp son nefeste iman ile gönderir. Başkasına kötü amel işletip, İmansız gönderir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Allahümme ya mukallibel kulub sebbit qalbi ala dinik duasını okurdu ki ey büyük Allah'ım kalpleri iyiden kötüye kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl, yani dininden döndürme, ayırma demektir. Eshab-ı kiram, rıdvan, bunu işitince, ya Resûlallah, sallallahu aleyhi ve sellem, sen de dönmekten korkuyor musun? dediklerinde, mekri ilahiden beni kim temin eder? buyurdu. Çünkü hadisi i de, İnsanların kalbi Rahman'ın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir. Buyrulmuştur. Yani celal ve cemal sıfatlarıyla kötüye ve iyiye çevirir. Levh-i Mahfuz'a ilk olarak benden başka Allah yoktur. Muhammed Aleyhisselam benim resulümdür ve habibimdir ve her şey benim mahlukumdur her şeyin rabbiyim halikiyim yazıldı sonra peygamberleri salavatullah teala aleyhi ecmaîn ve kıyamete kadar gelecek insanların iyileri saîd olarak kötüleri de şakî olarak yazıldı kader değişmez kaza kadere uygun olarak meydana gelir Kaza her gün çok değişip sonunda kadere uygun olunca yaratılır. Kazayı muallak şeklinde yaratılacağı yazılmış olan bir şey kulun iyi ameliyle değişip yaratılmaz. Evliya rahmetullahi teala aleyhi mecmain kaderi ambara kazayı ölçeye benzetmiştir. Kamus'ta kaza kelimesinde diyor ki Kaza kaderin hususi bir kısmıdır. Kader ambara doldurulmuş buğday gibidir. Kaza ise onu ölçerek vermek gibidir. Ömer radıyallahu anh Şam'a geldi. Şehirde veba hastalığı olduğunu işitince şehre girmedi. Allahü Teala'nın kazasından kaçıyor musun? dediklerinde Allahü Teala'nın kazasından kaderine kaçıyorum buyurdu ki, kader, kaza şeklini almadıkça değişebilir. Kader, maaş bordrosu gibidir. Kaza ise, bu maaşın dağıtılmasıdır. İbni Esir dedi ki, kaza ve kader, birbirinden ayrılmaz. Çünkü, kader temel gibi, kazada üstündeki bina gibidir. Kader kelimesinde diyor ki, kader, Allahü Teala'nın olacak şeyleri ezelde bilmesidir. Kaza, kaderde bulunan şeyleri zamanı gelince yaratmasıdır. İmam Gazali İhyâül Ulûm kitabında buyurdu ki: "Kazayı muallak levh-i mahfuz'da yazılıdır. Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa o kaza değişir." Hadîs-i şerifte buyuruldu ki, Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez. Fakat, kabul olan dua, o bela gelirken korur. Duanın belayı def etmesi de, kaza ve kaderdendir. Kalkan, oka siper olduğu gibi, su, yerden otun yetişmesine ve havanın oksijen gazı, canlının hücrelerindeki gıda maddelerini yakıp, hararet meydana gelmesine sebep olduğu gibi, dua da allah Teala'nın merhametinin gelmesine sebeptir. Bin hadisi i şerifte, kazâ-i muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan, iyilik arttırır buyuruldu. allah Teala'nın takdirinin yani kaderin, Levh-i Mahfuz'da yazılması kazadır. Bir kimseye takdir edilen bela, kazayı muallak ise yani o kimsenin dua etmesi de takdir edilmiş ise dua eder, kabul olunca belayı önler. Eceli kazayı da iyilik etmek geciktirir. Fakat eceli müsemma değişmez. Eceli kaza denilen Mesela bir kimse eğer iyi iş yapar yahut sadaka verir, hac ederse ömrü altmış sene, bunları yapmazsa kırk sene diye takdir edilmesi gibidir. Vakt tamam olunca eceli bir an gecikmez. Birinin üç gün ömrü kalmış iken, akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesiyle ömrü, otuz seneye uzar. 30 yıl ömrü olan kimse de akrabasını terk ettiği için ömrü üç güne iner. Lübâbü't-tevil -te yani Tefsiri Hazin kitabında diyor ki takdir ezelde levh-i mahfuz'da yazılmıştır. Sonradan bir şey yazılmaz. Yani levh-i mahfuz'da olacak değişiklikler ve ömürlerin artması ve kısalması da, ceffel kalem, yani ezelde yazılmıştır ki, buna kazâ muallak denir. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kaderi, yani ezelde ilmi nasıl ise, levh-i mahfuzdaki değişiklikler, ona uygun olur. Ömer radıyallahu anh, yaralanınca, kabül ahbar buyurdu ki, Ömer radıyallahu anh, daha yaşamak isteseydi, dua ederdi. Zira onun duası, elbette kabul olur. İşitenler şaşırıp, nasıl böyle söylüyorsun? allah Teala mealen, ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez buyurdu dediklerinde. Evet, ecel hazır olduğu vakt gecikmez. Fakat ecel hasıl olmadan önce, sadaka ile dua ile ameli salih ile ömür uzar zira fatır suresinde mealen herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması hep yazılıdır buyurulmaktadır dedi her sene şaban ayının beşinci berat gecesinde o senede olacak şeyler ameller ömürler ölüm sebepleri yükselmeler alçalmalar yani her şey levh-i mahfuz'da yazılır. Davut Aleyhisselam'ın yanına iki kişi gelip birbirinden şikayet etti. Dinleyip karar verip giderken Azrail Aleyhisselam gelip bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de bir hafta önce bitmişti. Fakat ölmedi dedi. Davut aleyhisselam şaşıp sebebini sorunca, ikincisinin bir akrabası vardı. Buna dargın idi. Bu gidip onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü Teala buna yirmi yıl ömür takdir buyurdu. Dedi. Emali kasidesi altmış ikinci beytinde öldürülen kimsenin eceli münkatı değildir. Yani o anda ömrü ortadan kesilmiş değildir. Kamus mütercimi Ahmet Asım Efendi, rahmetullahi teâlâ aleyh, bu beyti şerh ederken diyor ki, ehl sünnete göre, öldürülen kimsenin, o anda eceli gelmiştir. Ömrü ortadan kesilmemiştir. Herkesin eceli bir tanedir. Görülüyor ki, Müslüman olan, ve İslamiyete uygun akrabayı ziyaret çok lazımdır. Hiç olmazsa, haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, kırk günü geçirmemelidir. Uzak memlekette ise, mektupla ve telefonla gönlünü almalıdır. Dargın, kinli ise de vazgeçmemelidir. Akrabası gelmezse, cevap vermezse de, giderek veya hediye, selam göndererek, Yahut, mektup ile ve telefon ile yoklamaktan vazgeçmemelidir. Allahü Teala Müslüman olan ve Salih olan akrabayı zyarreeti emrediyor. Söylediğimiz gibi hareket ederek bu emir yapılmış olur. Berika ve hadika kitaplarında diyor ki Kat irah yani akraba ile kesmek büyük günahtır. Erkek olsun, kadın olsun, Zirah i mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Amca kızı gibi, mahrem olmayan zîrahm akrabayı ve zîrahm olmayan akrabayı ziyaret vacip değildir. Fakat bunlara da hediye, selam yollamak müstehaptır. Yetimlere de acımalı, gücendirmemelidir. Yetimin başını sıvıyana, haç sevabı verilir. Allahü Teala bir kolunu severse, ahirete yarar işler iyi güzel ameller yaptırır. Allahü Teala'dan hidayet olmazsa yüzlerce kitap okusa, nasihat dinlese yola gelmez. Yani terbiye kabul etmeyen kimseye nasihat vermek öküze tecvit okutmaya benzer. Doktor bulmak ve ilaç bulmak da takdire bağlıdır. Allahü Teala takdirine göre sebepleri yaratmaktadır. Çok eskiden bilindiği gibi, bir yeri kesilen insanın eceli gelmediyse, damarı bağlanır, ilaç verilir, ölmez. Eceli gelmiş ise, damarı bağlayacak biri bulunamaz. Kanı akar, mikrop kapar, ölür. Yürek adelesi bozuk olan ağır hastaya, ölmek üzere olan bir başkasının Sağlam yüreği takılıp takılmaması da, ecelin gelip gelmemesine bağlıdır. Kalbin değiştirilmesi de, hastayı muhakkak iyi yapmıyor, çoklarının ölmesine sebep olmaktadır. Kıyamette herkes, öldüğü zamandaki şekli, boyu ve organlarıyla mezardan kalkacaktır. Herkesin kuyruk sokumu kemiği değişmeyecek, başka ağza, organlar bu kemik üzerine yeniden yaratılacak, ruhlar bu yeni bedenlerini bulup taalluk edeceklerdir. Ruhların bu başka bedenlere taalluk etmeleri tenasüh değildir. Tenasüh, dünyada düşünülür. Ahirette tenasüh olmaz. İnsanın bedeni, organları, dünyada da değişiyor. Kırk yaşındaki insanın Eti, yağı, derisi, kemikleri başkadır, çocukluğunda bulunanlar başkadır. Fakat o hep aynı insandır. Çünkü insan ruh demektir. Beden değişiyor ise de ruh değişmez. İnsanın parmak izi de hiç değişmez. Hiçbir insanın parmak izi başkasının parmak izine benzemez. Bir insanın parmak uçlarındaki çizgilerin şekli, doğmadan önce, ruh bedene taallûk ettiği sıralarda teşekkül eder. İnsan ölüp çürüyünceye kadar hiç değişmez. Beş bin yıllık mumyalarda, aynen kaldıkları görülmüştür. Parmak ucundaki çizgilerden her biri, yan yana dizilmiş deliklerden meydana gelmiştir. Her delikçikten ters sızmaktadır. İnsan, bir şeyi tutunca sızan ter, o şey üzerinde çizgilerin şekli gibi yapışıp kalır. Teri boyayan bir ilaç sürünce, o kimsenin parmak izi o şey üzerinde görünür. Büyük alim İmam-ı Muhammed Gazali, Farisi kimya Saadet kitabının 80. sayfasında diyor ki, Bir insanın, çeşitli yaşlarındaki bedenleri başka başka oldukları gibi, aynı boy ve şekilde, fakat başka zerrelerden yapılmış bir bedenle kabirden kalkacaktır. Bu yazımız anlaşılınca, insan insanı yerse, yenilen organın hangi insan ile yaratılacağı, yiyen ile mi, yoksa yenilen ile mi birlikte yaratılacağı gibi sorulara lüzum kalmaz. Çünkü, o uzuvların kendi değil benzerleri yaratılacaktır. Ah medet Allahım sendendir medet. Aklım alındığı yerlere geldim. Duamı kabul edip ey lemeret sinem delindiği yerlere geldim. Hep ahile zardır aşıkın işi kan ile karıştı gözümün yaşı İnci mercan olmuş toprağı taşı cevher bulunduğu yerlere geldim dağların başına bulutlar çıkar bağrımın içinde şimşekler çakar firdevsi aladan bir servi çınar çıkıp Salındığı yerlere geldim. Sümbülün davası, Servi dalile, Bülbülün sevdası, bahar gül ile, Muhabbet sunarken, Hakîm dil ile, Gönlüm sızladığı yerlere geldim. Ah, şimdi bir ele geçse nigâhın bilemedim kıymetini dergahın alemi ervahtan bir şems-ı mahın nurunu saçtığı yerlere geldim